Aa bak bu Nihat. Nihat kim? Nihat benim iş arkadaşım. Aynı ofiste çalışıyoruz. Nihat merhaba nasılsın? Merhaba Serpil. İyiyim. Ya sen? Ben de iyiyim. Bak bu arkadaşım Anna. O benim okul arkadaşım. Merhaba memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sen Serpil ile aynı iş yerinde çalışıyorsun değil mi? Evet ama sadece hafta sonları çalışıyorum. Hafta içi çalışmıyorum. Hafta içi ne yapıyorsun? Ben üniversitede öğrenciyim, ekonomi okuyorum. Sen nerelisin, sen neler yapıyorsun? Ben Fransızım, ben de öğrenciyim. İstanbul'da Türkçe öğreniyorum. İstanbul'u seviyor musun? Evet seviyorum. Burada insanlar çok sıcak ve yardımsever. Boş zamanlarımda birçok şey yapıyorum. Neler yapıyorsun? Tarihi yerleri, müzeleri geziyorum, konserlere gidiyorum, Türk yemekleri yiyorum. Ya sen neler yapıyorsun? Ben sinemaya gidiyorum, kitap okuyorum, arkadaşlarımla buluşuyorum. Şimdi de arkadaşlarım beni bekliyor. Tekrar çok memnun oldum. Görüşürüz Serpil. Görüşürüz. Görüşürüz.